Ee, çalışma alanlarından hep söz edeceğiz şimdi kuşkusuz. Ee, Uygur bay hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Sayın Nazif Uslu, Maskara Tiyatrosu Yönetmeni, Oyuncusu. Ee, Nazif Çin hoş geldin arkadaş. Merhaba, hoş bulduk. Ve Eczacı Celal Özel, e, Çağdaş Yaşamı Destekme Derneği e, yöneticilerinden e, tiyatro tutkunu... Arkadaşımız e, Celal Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yaz bir düzeltme yapayım. Şu anda Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği Genel Merkez delegesiyim. E, bir önceki dönemde yöneticiydim. Teşekkür ederim. O da aynı şeyin içindedir evet. herhalde. Evet. E, demek ki e, daha bir genele doğru bir iki basamak daha yukarıya e, çıkılmış. Gibi sayılır. Şimdi... E, e, Uygur Bey e, aynı zamanda Atakent e, dergisine e, bayağı da ciddi güzel bir dergi yani e, Albenisi olan bir dergide. Oraya yazılarınız var onu biliyoruz. Yazarlık alanından biraz söz eder misiniz? E, ben Sonra sadece, diğer alanlara geçelim. Tabii Atakent dergisi değil sadece e, Kent Yaşam Gazetesi. E, e, Ekstra Haber.com'un da aynı zamanda yayın kurulu başkanı ve yazarıyım. 17-18 yıllık bir gazetenin de aynı zamanda işte Kent Yaşam Atakent dergisi, bölgemizin dergisi e, aylık 20-22 bin falan basıyor. Çok iyi bir rakam. Atakent, Küçükçekmece'de Halkal'dan ayrılıp sitelerden oluşan bir e, mahalle. E, e, Küçükçekmece'nin en gelişmiş mahallesi öyle söyleyeyim. Hı. Oraya da yazıyorum. E, asıl ama yazarlığım benim e, Kent Yaşam gazetesi. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna yayın yapan haftalık tek kent gazetesi. Harika. Yani Beykoz'daki sokak haberini de bulabiliyorsunuz. Evet. Büyükçekmece'deki sokak haberini de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisindeki olayları da izleyebiliyorsunuz. Böyle gelişmiş bir gazete haftalık. Mesela bu son sayıda avcılarda yan yoldaki bir tünel haberi yaptık. Hı hı. 30 e, bizim Ümit Ersoy arkadaşımız e, o bölgenin sorumlusu o yaptı. 37 trilyon harcanarak yapılan ve önceki sene e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın birlikte e, böbürlenerek açtıkları o yan yoldaki tünel, Hı -hı. bakın tekrar ediyorum 37 trilyon harcanarak yapılan şimdi kapatıldı. Allah Allah. Geçen hafta giriş çıkışlarına beton duvarlar dökülerek kapatıl iptal edildi. Bu olacak iş mi? Ya? Türkiye'de oluyor. O haber yapan biz gazeteyiz. Bizden çıktıktan sonra ulusal medyada da, hatta televizyon kanallarının haber programlarında da çıktı. Anlıyorum. Ee, e, Neymiş gerekçe metrobüs alanının manevra işte yerleri yetmiyormuş da bilmiyorum yani bir şeyler yani. Hı hı. Ama 37 trilyon çöpe gitti. O haberi de biz yaptık. Hı hı. İşte böyle bir gazetenin hem yayın kurulu başkanı hem de yazarıyım. Evet yine söyleşimize elbette ki devam edeceğiz. için şimdi sana bir soruyla başlamak istiyorum. Şimdi Maskara Tiyatrosu'nu yıllardan beri biliyoruz. Evet şimdi de e, eski TÖS ve TÖBler salonunu Aksaray'deki yere almışsınız onu da biliyoruz. Ona da çok sevindirici bir sonuç çünkü o salon büyülü bir salondur. E, pek çok tiyatrocu, pek çok siyaset adamı oradan geçmiştir. Değil mi? Ora, yani oranın değerlendirilmiş olması bir defa başlı başına Türkiye için güzel bir şey. Şimdi Maskara Tiyatrosu'nun kuruluşundan bu yana böyle bir şey yapabilir miyiz? Bir panorama çizebilir miyiz? Evet. Yani, Maskara Tiyatrosu işte 1994'te kuruldu. İşte 18 yıl oldu. Kuruladı. İlk Bakırköy'de kurulmuştuk. E, Tabi uzun zor bir süreç yaşadık. E, i̇nişli çıkışlı dönemlerimiz oldu. E, tiyatro işte siz bu işin üstatlarındansınız evet, e, Tiyatronun ne olduğunu anlatmayalım size Yaklaşık Ama o süreç içerisinde Her yıl perdelerimizi açtık hiç istisansız En zor koşullarda bile perdelerimizi açtık Gerek çocuklara gerek yetişkinlere oyunlarımızı sergiledik Uluslararası Festivallere katıldık Turnelere gittik Yaşamın hemen hemen Her alanına olabildiğince Gücümüzün yettiğince dokunmaya çalıştık Ve Eee Mekan olarak çok yer değiştirdik. Ee, i̇lk Bakırköy'de başladık, sonra e, birçok yeri gezdik. Para kazandık, açtık, külfet oldu, battık, kapadık. Sonra tekrar çalıştık, para kazandık. Yine başka bir yer açtık, battık, kapandık. <gülüyor> Ve bu e, yani 2-3 yılda bir böyle yerler açıp kapadık. Daha ki e, 2007'de e, Aksaray'da. ...hemen Perteyniler Lisesi'nin arkasında bulunan... ...eski... E, ...Könsçüler kültüründen gelme... E, ...eski TÖS'ün... Türkiye Öğretmenler Sindikası'nın... ...bulunduğu İstanbul'daki merkezi... ...daha sonra TÖPler olarak... ...devam eden... E, ...orada bir kültür salonu... ...adı altında... ...yıllardır var olan... E, ...bir yer vardı... ...hep biliyorduk orayı... ...ama... E, ...hiç nedense ayaklarımız gitmiyordu... Çünkü e, çok eski ve e, uzun yıllar kapalı kalmış. Evet. Özellikle 12 Eylül'de her şeye konulduğu gibi e, o binaya da konulmuş. E, çok e, kötü bir yerdi yani e, fiziki itibariyle. Evet. E, bizler evet. e, en sonunda orayı... Adır mıyız, yapar mıyız, eder miyiz? Nasıl olur, altından kalkar mıyız? Çok yer açıp kapamış bir tiyatrocu olarak hey e, o tecrübe eden kaynaklı. Ya dedik, biz de inatçı insanlarız. Ne olur yani ne olur, ölecek halimiz yok da biz yaparız dedik burayı. E, girdik işin içerisine. E, Birçok genç arkadaşımıza, tiyatrocu dostlarımızın yardımıyla... Ee, orası lahm çukuruydu. Eski koltuklar e, hepsi e, fosilistik çukurun içerisinde yeah, çıkardık. Yeah. Ee, sokaklara taşıdık, temizledik, ellerimizi zımparaladık, te ahşapları boyadık. Bir koltukçu arkadaşımızı getirdik, onları kaplattık. Böylece e, tadilata başladık. Yaklaşık sekiz ayda o tadilat süreci e, sürdü. Çünkü e, biz öyle. Ekonomik yapısı çok güçlü olan tiyatrolar olmadığımız için öyle bizim holding sponsorlarımız da olmadığından yeah. e, ancak kendi oyunlarımızı oynayıp e, bu anlamda e, oradan elde ettiğimiz gelirlerle girip sahneyi yaptık. E, o dönemde şöyle bir kampanya başlatmıştık. E, işte bir bilet al bir koltuğu tamir ettir diye. Mm -hmm. İki o süreçte e, sağ olsunlar e, çok insanlar işte yardım edelim para ...verelim, destek... At ...gibi e, şeylerde söylediler... ...di ki ya, bize öyle yardım etmeyin... ...oyunlarımızı oynuyoruz, bilet alın gelin... Yani. ...yeterli... Yani. Biz, e, ...başka e, biçimde... E, ...yarın öbür gün şahibe olacak... ...yardımları istemiyoruz... E, ...iyi niyetli olmak yetmiyor bunun altında... ...biz oyunlarımızı oynuyoruz... ...gelin e, organize edin, bilet alın... E, ...bize o yeterli, biz onunla... ...zaten tadilatımızı sürdürürüz... E, ...işte... 2007'de başladık. Hemen 2008'in başında da 12 Mart'ta Uğur Mumcu'nun Sakıncalı Piyadesi ile açılışını hem oyunun premierini hem sahnenin açılışını gerçekleştirmiş olduk. Tabi bu salonda yani Aksaay'daki sahnedeki bizim... ...kısa sürecimiz... ...ondan sonra orada e, yoğun şekilde... ...oyunlar... E, ...sevgiledik... ...velefki i̇şte tartıfı çıkardık... ...bildiğiniz e, Nazım'a Yılmaz... E, ...abinin Yılmaz Onay'ın... E, ...dramatörüsünü yaptı... ...işte onu velefki tartıf diye yaptık... E, ...daha sonra e, birçok oyun... E, ...sandalım kıyıya bağlı olsun... E, ...benzer çocuk oyunları... E, ...ve beraberinde... ...tabii dışarıdan konuk gruplar da geliyor... ...oyunlarını sergiliyor... ...çok hoş... ...çok sıcak bir sahne zaten... ...240 kontuklu teknik olarak da... ...bir gün ziyaret ederseniz... Yani e, ...seviniriz, evet. görürsünüz... E, ...teknik olarak da gayet iyi... ışığımışı ışığı, benzer güzel. olanakları da iyi... ...yani... ...özel tiyatrolar ve bildiğimiz... ...normal belediye, şehir tiyatrosu hariç... ...diğer belediye salonların... ...kat kat iyi teknik Oo, çok anlamıyla... ...çok güzel, çok güzel... E, ...burada... E, ...tabii bütün bu süreç içerisinde... E, bizim o binanın, o bölgenin yapısından kaynaklı e, çalışmalar da oldu. Mesela oyuncular sendikası, e, o salonda kurduk. Biz e, ilk, Hı, hadi güzel. oyuncular sendikasını kuralım dedik. E, başlatıyoruz. İhtiyaçtan, dedik. evet İhtiyaç... başlattık Hı, e, ve e, ilk sözcü orada söyledik ve uzun süre toplantılar da devam etti ve şu an e, oyuncular sendikasını kurmuş olduk. E, beraberinde. E, ...işte geleneğinden kaynaklı... <gülüyor> ee, ...öyle bir geleneği olan bir kurum... Ee, ...bir alan orası... Ee, ...benzer e, yine... E, ...birçok... E, örgütlenmelere yeni... E, ...kuruluşlara, mesleki anlamda... E, ...çalışmalara... E, ...kucak açmış bir yer... ...çünkü geleneği bu... ...yani benim... ...dedik ya konuşmamızın başında... ...yani ta köken institülerin... ...kültüründen gelme bir tabii, mekan... E, ...Töl's... ...benim... E, işte 67 e, itibariyle e, bendeki olan bilgi 67'de Sermet Çan e, ilk sak kolye orada sahneye koyarken e, Seçkin'le eşiyle e, orada e, hatta Seçkin sevbi gelmişti. Ben burada organizatör kullandım, ...burada tepe gözü kullandım <gülüyor> diyordu. Yavuz Özkan'dan tutunda e, aklınıza gelebilecek e, yani İyi eline tutulur birçok e, toplum tarafından tanınan e, çok insan ilk defa orada e, sahneye çıkmış, e, tiyatroya tanışmış, bu tür çalışmaları yürütmüş. E, Sermet Çağ'ın e, 67'de yine Seçkin Selvi anlatırdı. E, 67'de orada Sakko ile Van provalarını yaparlarken e, bilet paraları yok. Aksaay'dan ...sirkeciye kadar yürüyerek giderlermiş... ...arabalı vapura binerlermiş... Yeah, yeah. Ee, ...kaçak... Yeah. ...arabalı vapura kaçak binerlermiş... <gülüyor> yeah, yeah. ...ve orada... E, ...aldığı... ...rahmetli Selmet Çağ'ın aldığı notları... E, ...seçkin Selvi... E, ...temize geçermiş... E, sonra eve gittiği zaman... Onu ...annesinde kalırlarmış... ...daktilo da e, temize çekerlermiş... ...yani Aksaray'daki şu an bulunan... ...sahneden... E, işte ...sirkeci ve... E, o vapur, arabalı vapur iskelesinde e, o e, yol mesafesinde ve Türkiye'nin çok önemli bir e, oyun metnidir bilirsiniz. Tabii tabii. tabii. E, ayak bacak ayak fabrikası bacak. yazılmış. Tabii bunun yanı sıra e, yani birçok e, tarihe tanıklık eden bir e, mekan, bir alan. Türkiye Öğretmen Hareketi'nin merkezi olmuş bir yer ve e, tabii onlarla da yetinmeyip e, ...bazen genç insanlar gelir... ...işte e, sahneye çıkar... E, ...derim bakın... ...çıktığınız yer... E, ...çok öyle kutsallığı... ...sözcükleri sevmem inanmam ama... E, ...yani e, öyle bir yer... Evet. E, ...öyle bir yer ve bastığın... ...yeri topraksan mı ya da tahtasan mı... <gülüyor> çok doğru, ...yani e, doğru. burada... E, ...buraya çıkıyorsan... ...söyleyecek sözün varsa çık söyle... E, evet, ...yoksa evet. da e, iş olsun diye geliyorsan... E, ...başka yere gidebilirsin... Çünkü e, İbrahim Kaypakkaya orada e, söyleşilerini yapmış, seminerler vermiş. Çapa'da e, okurken yani Deniz Gezmiş gelmiş. Bir e, orada konuşmalarını yapmış o sahnenin üzerinde. E, o anlamda e, tarihe çok ciddi tanıklık etmiş. Bir 19'su olan Yani derken, oranın tarihi hakikaten yazılır evet. yani. Çok ilginç. Yani, e, oturup, tek bir mekanın tarihi. Evet. evet. E, ki bir ara işte Yavuz Özkan'la bir e, film çalışması vardı gitmiştim onun e, öyle sohbet ederken ortaya çıktı aa dedi ben dedik biliyorum dedi dedim e, nasıl dedim hoca. ben dedi, ilk defa orada sahneye çıktım dedi yeah, yeah. <gülüyor> e, e, gibi e, birçok şeyle e, karşılaşıyoruz tabi e, normal konuşmamızın e, Yeni geldiğimizde de söylediniz ya işte devrim için hareket tiyatrosu. Evet evet evet. Başlangıcı onu da siz söylersiniz, anlatırsınız. Yani süreç bizi oralardan alıp bugünlere getirdi. Şu an işte dört yıldır o salondayız, çalışmalarımızı yapıyoruz, oynarımızı çıkarıyoruz ve orada olabildiğince sergiliyoruz. Oradan da. Seyirci sayısı sınırlı olduğu için özel tiyatroların ne kadar kumbara atıp tek tek yıktırabildiysen o kadardır. Peki şeyi seyirci ilgisinden de biraz söz edebilir misin? Çünkü demin Hı -hı. söyledin ya yani, çok uzun yıllar kapalı kaldı. Yani. Yani seyirci ayağı, alışkanlığı geçti. Orası şu merkez bir yerdi tamam ama çok uzun yıllar hakikaten kapalı kaldı. Bir de Aksaray garip bir yer. Evet. E Şimdi nasıl seyirci nasıl yani gelip kişiden... E, gişede oyuna göre hı hı. E, gişe çalışıyor ama çok yüksek değil yani e, ben en fazla e, Sakincılı piyadide 92 biletin gişeden satıldığına şahit oldum. O da iyi. O da e, çok değil. iyi rakam. Çok e, onun iyi rakam. dışında 3, 5, hı hı. 6, 7, işte oyuna göre 10, 15 e, değişiyor. E, Tabi e, daha çok toplu organizasyonlarda gidiyor. Hı hı. Beraberinde e, de e, toplu organizasyonların yanı sıra işte e, bizim o alan itibariyle İstanbul'un en merkezi yeri. Yani e, mesela insanlar şey diyor. Ya sapak kalıyor diyor. E, i̇lginç değil şu. Evet, Beyoğlu'nda evet. değilsen sapasın. Evet evet. Böyle bir mantık var. Doğru. doğru Beyoğlu'nda. Doğru. E, yani özellikle Türkiye'de AKM'nin o kapanmış olması, o sahnelerin oradan yok olmasından sonra Beyoğlu'nun benim adıma, tiyatro adına hiçbir özelliği kalmamış. Çok yani. doğru. Aksaray, Aksaray eskiden de tiyatro merkeziydi. Evet. İşte yukarıda direkler arası, arası Beyazlık'da, e, Şehzadebaşı, Zade, Şehzadebaşı, Şehzadebaşı Mustafa Paşa. Zaten tabii tabi, merkez Ko o anlamda ama şimdi bizim e, soka. Beş 6 tiyatro salonu da açılsa yine İstanbul'un tiyatro merkezi orası olur. Evet. Ee, öyle bir merkez özelliğini taşır. Ama e, ayak alışkanlığıyla ilgili bakın diyorum ben. Ankara'dan bir saat önce uçağa bin. Dilim de uçağa bin. 8'de eee burada oyunu izleyebilirsin. Evet. Ulaşımı en kolay, en kolay. kolay. Tabii, tabi, her dakika. yerden var. E, Taksim'den daha kolay. Daha kolay. E, daha kolay. Metro ile. Avadanına bini içinden biniyorsun. Yirmi dakika e, da Tabii canım, tabii be. Yani beş dakika hmm. çay içme payın da kalıyor. Tabii. Yani e, merkezi anlamda bir yer ama e, insanların <gülüyor> algıları o kotlanmalarından kaynaklı. İşte nedir? Yolu değil ya benim alışkın olduğum yer değil ya onun dışında her yer sapa. Evet. E, mantık bu. Evet. Taşla gibi düşünüyor. E, evet buyur, eski, buyur bey, buyurun buyurun. E, eski İstanbul olmadığı gibi eski Aksaray da değil. Değil. Hı -hı. Yani e, nasıl müthiş bir göç alan bir yer. Evet. E, sanatla kültürle... pek yakın olmayan bir toplum var orada... Evet. E, orada yılların esnafı tiyatro burada tiyatromun var diye soruyor. Hiç ilgisi olmadığı için Tabii. tiyatronun ne olduğunu bilmiyor. Bilmez. Ama e, e, tiyatro seyircisi alışmaya başladı. Güzel, güzel. Yani oynadığımız oyunlarla, e, Nazif Bey biraz önce söyledi. Orası artık bir e, kongre merkezi gibi. Yani e, sadece tiyatro değil, orada bazı e, sendikalar... Bazı dernekler genel kurullarını gelip Bizim orada yapıyorlar Aa, güzel. Yani Eski o tövz töpler Hı, geleneği güzel, sürüyor Güzel, güzel. Yani karşıda belki de bir Nazım Hikmet Kültür Merkezi var Belirli birkaç şey vardı Bu yakada genellikle bizim orada yapılıyor Basın toplantıları yapılıyor İşte ne bileyim ben Genel kurullar yapılıyor İnsanlarımız alışmaya başladılar Güzel bu sevindirici bir şey doğrusu evet. Bu sevindirici bir şey Şimdi e, Celal e, Özel'e gelelim Sevgili arkadaşıma evet. Ee, tabii ki e, e, kendi çalışmalarını anlatırken yine bir tiyatroya bir yerden bağlanacaktır illa ki. Çünkü nasıl bir tiyatro tutkunu olduğunu biliyorum ve arkadaşlarımıza da uzun yıllardır tanıştığını biliyorum. Dolayısıyla yani nereye gitsek Allah sanata mutlaka geleceğiz o alana doğru. Evet söz sizin şimdi. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarım aslında mütevazi davrandılar. Ee, benim e, Uygur Bey ile tanışmamız... Daha doğrusu sadece tiyatro yönüyle değil, çok yönlü bir sanatçı yönü olduğu için ben aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği adına Küçüçekmece'de çalışırken Küçüçekmece'deki diğer STK'ları da örgütlemek adına Küçüçekmece STK inisiyatifi rolünde arkadaşlarla bir araya gelip burada neler yapabiliriz Küçüçekmece bazında ve İstanbul bazında ve Türkiye genelinde düşünerek ve o arada Uygur Bey'in gazeteci kimliğiyle tanışmış olmam benim sadece onun gazeteci kimliği olmadığını tanıştıktan sonra e, gördüm. E, bu aşamadan da tiyatrocu e, kimliğiyle beraber e, Nazif Hoca ile tanışmış oldum. Yani uzun sürelik geçmişe dayanan dostluklarımız böyle başladı. E, çünkü ikisi de e, Uygur Bey'in hem gazeteci kimliğinden dolayı benim bulunduğum alanlarda ve bütün ortak çalışımız alanlardaki bültenlerdeki olan katkıları, gazeteci kimliğindeki yazıları, ve yazdığı gazetelerdeki toplumsal olaylardaki olan bütün ifadeleri yazdıkları yazılarla destek vermesi sadece o değil maskara tiyatrosunun da biraz önce Nazif hocam anlattı geçmişteki geleneğinin devam ettirmesinden dolayı bizim gibi duyar olan toplumsal yapılı destek verebileceği derneklere Çocuk oyunları ağırlıklı ve kapılarını açmak adına hem bizim yaşamamızı sağlayacak bir gelir getirmesi adına hı hı. müthiş destekli oyunlar yaptılar. Harika. Bunları şimdi inkar etme şansımız yok. Bizim gerçekten de onlar hani bu, kendilerini belki bu konuda eksik anlatabilirler. Ben bunları tamamlayıcı olarak da söylemekte fayda görüyorum. Çünkü bir an önce anlattığı maddi yetersizliklerin yani tiyatro açıp kapatmak... ...çok kolay bir şey değil özel tiyatrolardaki tabii, tabii ...devlet hani Kültür Bakanlığı desteğe de... ...alsalar bile çok az bir oranlarda... ...alıyorlar ama buna rağmen... ...hayatta kalmaları çok zordu... E ...ben o konuda arkadaşlarımı tekrar tekrar... ...kutluyorum bu vesileyle de... ...yani ezay Odası'ndaki hem sizinden vasıtasıyla... ...bütün dinleyen arkadaşlarımıza söylüyorum... ...yani Maskara Tiyatrosu'nun... ...Pertemniye'nin arkasında eski TÖS... ...ve TÖP'lerin yeri olduğunu bildiklerini... ...düşünerek e, o konudaki... ...desteklerini de beklemek istiyorum çünkü ben... ...tiyatro seven olarak onları... Çok e, bu konuda önemsiyorum. Tabii ki. Şimdi bir, bir, e, ben bir şey söyleyecektiniz herhalde Uygu yani Bey. Serhal Bey'in e, tiyatroya yakınlığı, bütün sanatlara yakınlığı var. Ben biliyorum onun müzik çalışması, folklorik çalışmaları. Evet, evet, evet. Mesela çok iyi bir e, halk dansları öğrencisidir öyle söyleyeyim hocası demeyeyim de çok iyi oynar. Ama sadece izleyici olarak sizin gibi profesyonel anlamda değil Eczacı Odası'nda da İstanbul Eczacı Türk Halk Müziği korosunun kurulmasına Daha önce var olan koromuzun çağdaş müzik adına yapılıyordu Ben otantik ve doğal olan haliyle devam etmesi için bir adım attım Sağolsun yönetim kurulu da bana destek verdi İkinci senemiz bu sene profesyonel anlamda Ciddi işler yapıyoruz ama ben mütevazi anlamda sanatçı olarak görmüyorum. Çok iyi takip ettiğimi düşünüyorum. Ay sizler meslek üstü yapıyorsunuz bu işi ve ee o daha kıymetli, rahat. Tabii tabii. Evet. Yani bizim gibi sirto, sirta ki sirta oynamıyorsun ama evet. <gülüyor> son oyunumuzda. Oo. Bu sandalım kıyıya bağlı da bayağı bir şey var. Ney? Abaküsos. Ney hocam? Rumca şeyi. Yani bizim kasap havası. Hı, hı, o, o, Asapiko. Asapikos. Bak <gülüyor> mikrofonun şeyi heyecanı. Sahnenin heyecanı ayrı. Mikrofon heyecanı şey. ayrı. Ama çok başarılı <gülüyor> bulmuştum. Hatta yani yine de araya geleyim <gülüyor> Çocuklarımla gittiğim zaman genellikle oyunlar e, müzikal oyunlar daha doğrusu diyeceğim. E, toparlayayım. Sıkıcı olur. Yani belli bir süreden sonra eğer oyunu hani gençler için özellikle bizim için değil de e, belki uzun süre kalmayabilirler diye düşündüm. Fakat oyun başladı ve sizin o sandalın kıyıya bağlı olduğunuzda çalışmalarınızın yani ciddi çalışmalarınızın neticesinde e, çocuklarım oyun bittikten sonra ya bunun niye ne çabuk bitti dediler şaşırmıştınız. Kadar güzel çok kadar Yani hep anlatırım. Şu anda biliyorsunuz gün vizyonda olan Dedemin İnsanları filminin tabii. bence siz öncülüğünü yaptınız tabii, çünkü tabii. çok önce bir oyundu. O çok güzel ona çok iyi değindiniz. Ee, şimdi dedemin insanları bir şeyi anlatıyor yani. Mübadeley, mübadeleyi, mübadeleyi. Mübadeleyi anlatıyor bizim oyunumuz da öyle. Yangın var da biraz daha değişiydi yani bir e, Gürcü e, çocukla e, Trabzonlu Rizeli bir Kürt kızının. Şeyini, ...arkadaşlığını anlatıyor... Hı hı. ...yani şu sıralarda bu konularda... bu ...çok güzel filmler... ...çok evet, güzel evet, oyunlar... Yani, evet, ...sevindirici, sevindirici evet. evet bizim ...bizim oyunumuz özellikle... E, ...son oyunumuz... E, ...Abdi İpekçi... E, ...Barış ve Dostluk ödününü almış oyun biliyorsunuz... ...Dinçer Sümer'in oyunu... Hı hı hı. E, ...özellikle Ege insanlığı ...mutlaka izlemesi gerekiyor... ...biz e, e, geçen sene biraz... ...yoğunluktan fazla o tarafa eğilemedik... ...gidemedik... ...yani... Bütün Türkiye izlemeli ama özellikle Ege insanı mutlaka izlemeli. Çok Çünkü yani. e, o bölgeyi anlatıyor. Orada hikaye orada yaşanmış. Hı hı hı. Yani hı hı. hikaye orada yaşandığı için. Yani o, o 1920'lerde başlayan o işte Türk ve Rum ailelerin kankalığını, arkadaşlığını, dostluğunu, aşklarını. Yani. Sonra bu emperyalist savaşla birbirlerini yaralamaları düşmanlıkları, hasımlıkları ve sonra da pişmanlıkları Anladım. çok güzel bir yorumla çok güzel bir e, finalle yani mutlaka izlenmesi gereken bir oyun. Ki kesinlikle yaş grubu olarak tane hani böyle bir Tabii. şey vermiyor. Çok öğretici bir oyundu. Ama evet. Onun için özellikle e, bel, belki bir kitap okumaları yani o dönemi yaşantısı olarak anlatmaları çok zor olabilir ama oyunda e, hem müzikle işlenmiş hem insanlığı hani kar, hakların kardeşliği dediğimiz olayı çok güzel vurgulamıştı. Ben o konuda da arkadaşlarımı çok başarılı bulmuştum. Konuyla ilgili evet. iki tane iki örnek vereyim. Kültür Bakanlığından ödenekli olduğu için e, ilmin eğitimden benzer yerlerden işte e, seyirci davet etmek gerektiğinden Fatih İlçe Milli Eğitim'e başvuru yaptık. Oyunu gönderdik dedik. Bu oyuna e, şu tarihlerde ücretsiz katılıp izleyebilirsiniz e, diye. Oyunu e, müsteşem bulduklarını hmm, Ve yani. tarihi e, kimi e, Dönemleri tarif ettiğimiz söylendi ee, Biz tabi e, Yazı gelince böyle bize Biz e, çok güldük Çok e, eğlenceli bir e, şeydi Mektuptu, Mektuptu <gülüyor> cevaptı Yani e, Şeftalisi ala benziyor şarkısın çok Müstehçen. müstehcen Oldu <gülüyor> Söğretler e, Benzer e, şeyler ve sonra e, ilk kültür Turizm müdürlüğüne e, Bunu söyledim Dediler ya bir de bizi gelip şu oyun izleyelim diye. Geldiler ee, müdür e, müdür mavini. E, yani rapor tutmak için geldiler. E, dediler hmm. ya e, bu insanlar nasıl insanlar dedi. Bu oyun özellikle bütün gençlere izletilmeli. E, öğretmenler bir lisede dört Kesinlikle. yılda bunu anlatır, anlatacağına gelsinler bir oyunda ya, e, öğrensinler bırak. bir sonraki oyunun tarihini sordur <gülüyor> çocuklarımızla geleceğiz ya. yani, Bıram, tamam. böyle böyleleri de var i̇ki, yani. i̇nsanlar de var, insanlar evet, da var. iki bakış iki ayrı bakış yine devlet kurumu iki ayrı bir, ya, bir bakış ya. Böyle. şimdi burada aklıma şey geldi e, bu hepimiz içindeyiz kuşkusuz e, dinleyicilerimizi daha aydınlatırız hep beraber diye şey yapıyorum bu konuya giriyorum bu çocuk oyunları meselesi bir e, yara da yara bu yani konulmaz evet, bir, tamam. bir yara. Geçenki konuklarımızdan bir söz ettik şöyle bir cümle içeride dedim. Yani bunların yüzde %99'unun niteliksiz oyun olduğunu, okullara gidip sattıklarını, yani bu işi pazarlamasını rant, rant, rant yapıyor. yapıyor dedim. Yap. Benim bildiğim 150 tane sırf İstanbul'da böyle onun. Neyi 150'si dediler? 400 tane böyle var dedi. Evet. Fahişliği 75'e düştü Hı. Milli Eğitim Müdürlüğü. 70 75'e düşürdü. Hı. Okullarda oynayacak tiyatro Hı hı. sayısını ee, biz bir dahiliz bunun içerisine yani biz sürekli oynuyoruz ama gerçekten e, damarımıza bastınız korkunç bir şey değil mi? Tümüyle okul yönetimi okul aile Aynen. birliği tek düşüncesi hı hı. Tabi istisnalar kaideyi bozmaz. Kuşkusuz. Ya. Tek düşüncesi okula ne kadar bir gelir tabii, sağlar. Tabi tabi tabi. Yani şimdi bir karı koca alıyor ellerine birer bonç çantası. Gidiyorlar oyun oynuyorlar. Nasıl oynuyorlar? Çekiliş yapıyorlar. Top çekilişi yapıyorlar çocukların arasında. İki takla atıyorlar falan. E çocukları eğlendirdik oluyor. Ve bizim prodüksiyon. işte Nazif Uslu bu oyunları hazırlarken. Yani çocuk büyüklemeden. Hiçbir şeyden fedakarlıktan kaçınmadan aksesuarından dekorundan müziklerinden ne aklınıza geliyor? büyük o kültür merkezlerinde oynuyoruz hı hı. diyorlar ki hiç böyle büyük ciddi bir çocuk oyunu görmedik yeah, diyorlar yeah, yeah. ve biz de aynı şartlarda gidiyoruz kalabalık kadroyla gidiyoruz çocuklar o tiyatrdan zevk alsın o e, bilinci o birikime ulaşsın diye ama e, bir de şimdi şey çıkartmışlar. E, %25'i şey gereği milli eğitime gelirin hmm. %25'i milli eğime hmm. okulayla birliği gönderiyor o şey kanun hmm. Hmm. artık nasıl şey olduysa ama şimdi tutuyorlar diyorlar ki %25'ini gönderdikten sonra kalanını paylaşacağız. Okul yarısını okul alıyor yarısını tiyatro. Bizim tiyatro onun hakkında yüzde otuz beş yüzde otuz altı falan düşüyor. Yani. Ya yani. olacak şey değil. O kadar emek. O kadar. Tabii canım bilmez miyiz ya? Bizim içindeyiz tabii canım. Korkunç bir şey. E, ben aynı zamanda e, TODER Tiyatro Oyuncular Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi ve genel Hı -hı. sekreteriyim. Bu konuyu çok ciddi olarak ele alacağız. Ha TODER önceki çalışmalarda güzel şey yapmış. Ve TODER üyesi olmayan oyuncuyu oynattırmıyor. Hmm, okullarda. Hmm, hmm, ama hmm. onun da çözümünü bulmuşlar Bir tane Toder üyesi Kişi kimlikle gidiyor Ama He. yerine başkası çıkıyor evet, tamam, Neyse ama. biz son Toplantımızda da işte Toder'in Yönetim Kurulu'nda Altan Gördüm Başkan hmm, hmm. Ee, İhsan Ustoğlu var Ben Uygur Erol ee, Nurhan Uslu Saymanımız ee, Ferhun Yılmaz ee, Kararını aldık Bu konuda milli eğitime kesinlikle Gideceğiz bu konuyu milli eğitimde masaya yatıracağız. Yani bu çözülmeli. Çünkü yazık günah. Çocukların o tiyatro zevki, tiyatro seyri kalmıyor. İş şarlatanlığa dönüyor. Giden adam mesela okullarda 3 lira değil mi hocam? Bu sene 4 lira genelde bilet. 3 ile 5 arası. 3 ile 5 arası e, bilet satılıyor. Hı hı. Ama bir illüzyon da gidiyor aynı parayı alıyor. Hatta şimdi... ...bir üç boyutlu film gösterimleri var... ...hiçbir şey, şeyi koyuyor, makineyi koyuyor... ...gösteriyor çocuklara... ...o da aynı parayı alıyor... Evet. ...biz 8-10 kişi gidiyoruz... kostümümüzle bilmem her türlü hazırlığımızda... ...bize de aynı para teklif ediliyor... ...ve biz onu da alamıyoruz zaten... evet ...yani ee, bu, bu çok ciddi bir yara... ...yani e, hocam bilirsin... E, ...eskiden... E, ...böyle yüzdeler, paylar... ...benzer şeyler yoktu... ...çünkü... E, ...Milli Eğitim... Okul işte e, orası e, ilim irfan yuvası parayla bir işi yoktu evet. oranın. E, giderdik oralarda oynardık oynadığımız zaman şuydu e, çocuklar e, haftanın şu günü şu saatinde tiyatro dersimiz var ve hep birlikte tiyatroya gideceğiz yeah. denirdi. Ve e, çocuklar biletlerini alır salona gelirler e, tiyatro dersi burada mı ne zaman başlayacak diye sorarlardı. Burası çocuğum yavrum geç ee, derdik. Şimdi ee, böyle bir naïflikten ee, çıkıp tamamen ee, çocukları yürüyen birer bankonot olarak kesin ee, kesin gören bir anlayışa geldik. Yani yürüyen bankonotlar kaç çocuk geldi kaç para eder ya da kaç piyaz sattık. ...bütün e, hikaye bu... ...Tiyatro Gazetesi'nin bu sayısında... ...Nurhan o e, konuyla ilgili geniş bir yazısı var... E, ...bu as aslında konuştuğumuz şeyleri... E, ...derli toplu... E, ...en iyi şekilde kendisi yazıp oraya koymuş... ...bütün süreçleri, ilişkileri... E, ...anlatıyor... E, ...yani... ...Milli Eğitime, Valiliğe... E, ...kurumlara... Hı hı. E, değilim, ...çantacı diye adlandırılan e, tiyatrolara ya da kendini çok iyi olarak gören e, değilim, bizim gibi tiyatrolara hepsine lafını söylemiş. Hepsine çünkü söylenecek laf var. Evet. Kendimiz dahil olmak üzere. bu e, tiyatro gazetelerinin bu sayısında onlara hepimiz lafını söylemiş. böyle e, çünkü evet biz de e, bütün bunlara karşı e, mücadele yürütmemize rağmen işte... ...belki iyi salonu olan ya da kolejde... ...ya da benzer yerde oynarız... E, ...diye... ...yine izin için başvuru yapıyoruz... ...yani bütün her şeye karşılıklı... ...ya evet. rağmen... E, ...o anlamda da... E, ...hanefendi e, lafını söylemiş... ...yani ona buna karşılıkıyorsun ama... E, ...sonuçta e, o kurvarın içerisinde... ...sen de... E, ...sağlam duruş gösteremiyorsun... ...anlamıyla e, lafını söylemiş... ...yani hepimiz de e, orada bir defa. var... Evet. ...burada... Ee, i̇şin şeyi, e, temeli e, biz dediğim gibi yani o naiflikten çıkmışız o sadelik temizlikten artık çocuklar ciddi anlamda tamamen para kaynağı ve gerek okul aile birlikleri gerek e, işte idareciler olsun... Aa, bize para lazım biz öyle o, o kadar paraya oynayamayız evet, Abi, biz evet. çok az para alıyoruz. Yani e, bizim ihtiyacımız var. Yani sen kimsin ne oynadın ne yaptın e, diye bir şey yok. Yeah. E, senin canın cehenneme durumunda. Aaa biz, bizim çok para ihtiyacımız var. Sen tiyatrosun oyun oynuyorsun insanlar ücret yaşamlarını kazanıyor falan yok öyle bir şey. Evet. Yeah. Ve, e, bir örnek vereyim onunla ilgili çok uzun yıllar önce e, Beykent Koleji vardı Beylikdüzü'nde herhalde hala oran evet. oranın ilkokul e, çocuklarının çok güzel mini bir sahneleri vardı orada oyun oynadık ve e, para geldi paranın çok küçük bir kısmı demirdi bozuktu e, oradaki görevli ...sekreter getirdi parayı verdi... ...o an okulda müdürü gördü... ...ne yapıyorsun dedi... ...efendim dedi paralarını veriyorum... ...bir kıza bağırdı... ...çabuk o paraları git bütünlet dedi... ...efendim bütünlettim de işte... ...bunları bütünletemedim ben hiç dedi... ...nereye gidersen git bütünlet... Sana nasıl bozuk para verirsin dedi... ...çok az yani... ...diyelim o günün parasıyla işte... ...bin lira aldıysan işte... 50 lirası bozuk... Ama bir simge değil mi? Bir simge evet. değeri var. Ee, yani. saygı ve müdürün... Var. E, ya biz diyoruz önemli değil müdür bey. Yani anlayış e, zaten ortada. E, o açıdan önemli olan bu. Hı -hı. E, yok yok dedi. Olur mu öyle şeydi dedi. Terbiyesiz dedi ben bunu kabul etmem dedi. Ben şey de bozuk para mı verdim dedi. Bravo. dedi. Bravo. E, gelelim e, bize devlet okullarına. Kağıt paraları topluyorlar. Ne kadar bozuk demir paralarsa sana veriyorlar. Bir de onun öyle paraları taşımak için pazı yapıyorsun. Günde 5-10 tiyatroya on, on, on, on, on, on. Onları tümletecek yer arıyoruz sonra. Ya. Neyse eşimiz dostumuz olduğu zaman bir yerde. Evet. <gülüyor> Sağolsun. Şimdi... Se sevgili Celal Özel'e bir şeyler. Pardon. Şimdi arkadaşlarım çocuk tiyatrolarını söyle söyledikleri zaman aklıma hemen çocuklarla ilgili olan oyunlarını e, seyrettiğim için yani, çok yakın dostlarım olduğundan dolayı ama zaten tiyatronun e, çocuk kısmına çok eğiliyorum çünkü biz e, uzun senelerdir dernekteki yapılan çalışmalarımızdan dolayı öncelikle çocuklar ve gençler üzerine e, eğilim halindeyiz o yüzden de çocukların refleksleri çok önemli çocuk tiyatrolarında da e, biliyorsunuz büyükleri kandırmak kolay ama çocukları evet. kandırmak çok zor o yüzden çocuklar sevmediklerini beğenmediklerini her zaman söylerler Şimdi Uygur Bey'in söylediği gibi Nazif Hocam'ın da belirttiği gibi onların bu milli eğitimle yaptıkları benim bölgemdeki olan okullardaki hatta ismini de verebilirim. Kahramanlar adlı oyunlarında baskın yaptım diyebilirim. Yani şimdi bütün tiyatrolar geliyorlar, okullarda oynuyorlar. Çünkü bizim kendi öğrencilerimizin olduğu okullarda hep şikayet vardı bununla ilgili. Biraz önce kendileri anlattılar. O detaya girmeyeceğim. Girdiğimde gördüm kendimi bir sahne yani kültür merkezinde sahnede izler gibi gördüm. Yani gerçekten dekorlarıyla aksesuarlarıyla beraber ciddi anlamda emek verilmiş ve oyunu da ciddiye almışlar. Yani ve interaktif bir katılımla çocuklara gö yön göstermeleri de çok doğruydu. Ben bayıldım. Hatta aynı oyunu başka bir bölgede ikinci kez daha izledim. Acaba evet. aynı şekilde gelecekler mi diye. Tabi onlar bunun bazı farkında değiller. Bilmeyerek geldim ama orada sonra oyunu seyrederken gördüler. Benim çok hoşuma gitmişti. Bu kadar emek vermeleri ve gerçekten de emeğinin karşılığını alamamaları çok üzücü bir şey ama maalesef işte biraz önce Nazif Hocam evet. söyledi. Türkiye'nin gerçekleri bunlar. Aynen öyle. Sanislav Ski'ye Bilim, dinleyicilerim bir için söylüyorum. Yani ünlü düşünür, tiyatro adamı değil mi yönetmen. Çocuk tiyatrosu nasıl olmalıdır? O da bir cümleyle şöyle demiş. En iyisi olmalıdır. Kesinlikle yani bu her şeyi özetliyor değil Her şeyi, Kesinlikle. Kesinlikle. Her şeyi yani, ülke Hocamın da yazdığı oyunlar, yurtdışında oynanan bunlar... oyunları var. bunları biliyoruz zaten. beraberinde de şöyle bir örnek vereyim. Bizim salonda, Aksaray'daki sahnemizde ...normal oyun oynayacak zaman... ...güzel bir temizlenir, süpürür, paspaslanır. Ee, ama... ...o oyun çocuk oyunuysa... ...çocuklar gelecekse... ...iki, üç defa Bravo. temizlenir, paspaslanır. Ama işte buradan Christ'se, başlıyor işte bu anlayış. E, asla kimse... <gülüyor> ...sigara içemez. Yani e, isterse dışarısı... 80 derece soğuk olsun, çık dışarı... ...deriz. Tabii canım. E, bu anlamda e, her yer... ...tek tek incelerim, bakarım. Alarım elime paspası, temizlerim. Burası tozlu kalmış, burası kirli kalmış diye. Yani e, çünkü çocuklar o anlamda e, her şeyde en iyisi e, tabii, olmalı. Tabii, tabii. Şimdi bizim bir e, derneklerle ilişkimizi biraz önce konuşurken... ...tabi o, o nasıl debede kulak bölümünü anlattık. Bizim yine yönetici olduğumuz, beraber kurduğumuz e, bir derneğimiz var. Biz e, İstanbul'da ilk kez geçen sene... Çocuk ve gençlik tiyatro festivali yaptık. Aa, çok önemli. Ben de atladım hocam, ona bile gelmiştim. Hmm. Tabi biz de kendi <gülüyor> evet. salonumuzda ve bazı okullar arasında, Arası. ulusal ve Uluslararası. evet. Tabii. Yani dışarıdan grup hiç kimse de kuruş yardım etmedi bize. Evet, evet, küçük harfler büyük düşler diye böyle bir isim koyduk. Küçük harfler büyük düşler. İlk değil mi hocam yanlış evet. hatırlamıyorsam? Evet. Yani tarih ilk diyebiliyorum biliyorum ben. Yani e, süreçsinden tutunda e, işte İran'ya, İran, İran geldi, e, İran, Tebriz, e, işte, Tebriz'den bir grup geldi gayet modern insanlar. Sekiz ülkeden <gülüyor> dışarıdan sekiz ülke ve biz e, bizim ülkemizdeki oyunlarla. E, Aksaray'da böyle bir festival yaptık. Harika, manlaya. E, <gülüyor> Fatih ben, Belediyesi. Yeni Tabii, Fatih Belediyesi olur dedi. Beraber yaparız, biz dedik ya. Burada Katkın sizsiniz. Yani biz aynı yani. bölgedeyiz ve bizim derdiyimizde de işte e, İstanbul Tarihi Yarımada Kültür Güzel Sanat, güzel sanat ve Kültür Derneği. Evet. Yani bu dernek buranın derneği olur falan çok iyi olur falan dedi. ikinci kez, Hı -hı. ikinci kez son dakika şey yaptı, kaytardı. Çünkü bir sefer de e, Nazif Hoca'nın teşvikiyle önceki seneydi değil mi? Daha Üç sene önce İstanbul'da e, liseler tiyatro buluşması diye bir etkinlik yapacaktı. Ve İstanbul'un en gözde liseleri, azınlık liseleri dahil evet, katılıyorduk. Alta Sarayı'ndan Kadıköy, işte Anadolu Lisesi evet. vesaire falan. Fatih Belediyesi'ne o zaman da dedik beraber yapalım bunu. İşte şartlar şudur işte bu jüri olacak bunlar olacak. Sadece sizin yapacağınız çocuklar alacaksınız getireceksiniz. Belki bir yarım ekmek arası bir ayranla birlikte bir şey ikram edeceksiniz. Yani atla deve değil. o çok iyi falan dedi. Festi şeyim, ıı, festivalin başlamasına bir hafta kala yan çizdiler. Maalesef yani. Şaşırmadım da. Evet, <gülüyor> evet şaşıracak bir evet. Çünkü bir de iş, derdimiz bizim o bölgede bulunduğumuz için. E, orası tiyatronun e, işte... Beşiği de olduğu için direkler arası e, mantığını tekrar Çok, işte tarihi hı. yarımadada da direkler arasını işte o anlamda yeni genç e, tiyatrocular genç kuşağı e, öğrencilere e, biraz daha anlatmak tanıtmak adına bakın geçmişte burada işte Fasüye Cihan şurada şunu yaparmış söylermiş orada e, her Tener'in Taner'in tiradı e, şuradaki perdelerde asılı kalmış diye anlatalım dedik tarihi yarımadada hı. bölgede e tabi e, sen istersin de o seni ister mi? Ya. <gülüyor> Durum tamam, ama önce istiyor. <gülüyor> hayır, başında hayır dese anlarım. o çok iyi diyor tamam beraber yapalım diyor. Son dakikada vazgeçiyor. Ama festivalde evet, biz evet. bunu bildiğim için hiç son dakika gol yemedim. Zaten olmayacak gibi davrandık. Ee, ve biz kendi işimizi yaptık. Fakat <gülüyor> bu uluslararası festival nasıl bunun altından kalktınız ya? yani çok? 8 topluluk diyorsunuz bunların konaklaması var şeyi Şimdi, var Naz, Nazip Uslu <gülüyor> e, aynı zamanda OYÇET'te o dönem OYÇET yönetiminin başkan yardımcısıydı OYÇET'in değil mi Nazif Hocam hı hı. onun bir e, uluslararası etkinliğinden kaynaklı o verileri birleştirdik biz kendimiz yaptık e, bir bölümünü biz karşıladık bir bölümü gelen konuklar kendileri karşıladılar e, okullardaki sahneleri kullandık bazı kolejlerde oynadık. Yani oynattı seyrettirdik oyunları. Hı hı. E altından kalktık valla. Şöyle, biraz alt, bir e, tiyatronun bir arabasına mal oldu. Evet, kesinlikle. Evet, bir arabası vardı tiyatronun. Pes yi <gülüyor> yani, yani öyle kalktık kalktık Yani mali olarak aslında e, dediği gibi e, her zamanki gibi Nazif Hoca'nın katkısıyla oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kendi tarifiyle. Şimdi Ülke Hocam siz e, bilmezsiniz ben... Sır değil açıklayayım. Nazif Hoca başka yerlerden kazandığı paraları da tiyatroya harcamasın. İlla ki İki telli de kültür merkezi açtı. Onu biliyor musunuz? Ay yok. Yani iki telli de varoşların <gülüyor> ortasında bir kültür merkezi açtı. Bir yer tuttu. Ee, i̇nternet kafe falan açtı. İşte şey yaptı orada onun geliriyle o kültür merkezini yaşatmaya işte tanışıklığımız biraz oradan kaynaklı. Hatta ben de köşe yazımda yazmıştım. Ya manyak mısın? <gülüyor> <gülüyor> yani başka şeyler kazançlar dururken şuradan yani. kazanıyorsun buradan kazanıyorsun tiyatroya yatırıyorsun diye. O da o yazıma çok duygulanmıştı o zaman. Yani böyle bir yanlış tarafı mı, doğru tarafı da var yani. <gülüyor> Bu Yaşam kültürümüz böyle tabii, yani tabii, yapacak doğru. başka tabii. bir şeyim yok. Tabii benim. tabii aynen aynen. <gülüyor> aynen, öyle, aynen öyle. Sevgili Nazif Ustu bir de tiyatro gazetesinden söz edelim. Şu anda da masamızın üzerinde duruyor. Çok güzel titizlikle hazırlanmış albenisi olan bir gazete. Pek de değiliz galiba tiyatro gazeteleri değil mi? Daha çok dergi. Evet Hep dergi. Dergi gelir. çıkıyor. Hı. Ben de işte zaten yeterince dergi var. Arkadaşlar gayet de iyi yapıyorlar. Biz işte tablet Boy o bildiğimiz Avrupa'da yurt dışına çıkan Hı -hı. gazete boyutlarında. Hı -hı. Hı -hı. tablet Boy bir tiyatro gazetesi diyelim dedik. ilk olsun. Ve beraberinde... ...hedef kitlesi de seyirci olsun dedik. Hı hı. Olabildiğince... E, ...derdimizi, düşüncelerimizi yazalım... ...anlatalım. E, daha çok oyunları tanıtalım. E, bir fuayede... ...yani oyunu beklerken... E, ...oyun saatini beklerken... ...rahatlıkla açıp göz gezdirebileceği... Hı hı. ...okuyabileceği... E, ...seyirciye... E, ...seyirci hedefli bir gazete... E, hı hı. ...olsun dedik. İşte... E, ne kadar başarılı oluyoruz bilmiyorum ama en azından şöyle söyleyeyim aldığımız tepkiler çünkü biz profesyonel gazeteciler değiliz. Bu tiyatro mesleğini yapan insanlarız. Bütün gazeteyi yapan çıkartan arkadaşlarım şu an yaklaşık 10 ilde temsilcilik oluştu. ...gazetenin temsilcisi... E, e, ...dağıtılıyor... E, ...yoğun şekilde aboneler... E, ...oluşuyor... ...yıllık aboneler... ...çünkü fiyatı da çok ucuz... ...bir e, lira... Hı -hı, ...aylık hı -hı. bir yayın... E, ...aa bir lira mı diyorlar... ...yani hemen e, öyle 8-10 lira 20 lira... Evet. ...dergi e, parası... ...verdikleri için insanlar... ...burada... E, ...yani hocam... E, ...siz... Bu işin içerisinde çok uzun yıllardır emek veren birisi olarak... E, ...yani size de paylaşayım. Bu ülkede e, tiyatronun e, çok ciddi sorunları olduğunu düşünüyoruz. İlişkilerin çok e, sentetik olduğunu düşünüyoruz. E, yani gerçekçi, e, toplumsal e, duyarlılığı olan... ...oyunlar, işler... ...ve beraberinde ilişki biçimlerinin... ...ciddi anlamda... ...Elozyana uğradığını evet. inanıyoruz. Evet. Ve e, insana, yaşama... E, ...topluma daha fazla... ...daha sıcak, ciddi anlamda... ...dokunmalara ihtiyaç olduğunu... ...düşünüyoruz. Ve bu anlamda e, tiyatro gazetesinin... E, dilinin döndüğünce işte yüreğinin yettiğince e, bunları anlatmasını e, diliyoruz istiyoruz bunun için tiyatro gazetesi çıkardık yani e, bugün beğenmiyoruz beğenmiyoruz beğenmiyoruz çünkü e, sahte gülüş, gülücüklerden e, ilişki biçimlerinden bıktık ve bu yaşamımızın her alanına nüfus etmiş vaziyette doğalıyla bizim mesleğimize de yani ben görüyorum işte e, bir örnek olarak işte o görüyor oyunu kötü ...o da onunkini biliyor kötü... ...ama birbirlerini ne kadar güzel övüyorlar... ...nasıl met ediyorlar... ...ve... E, ...hiç aynaya bakmıyor mu diye insanlar... ...düşünüyorsun böyle... ...ya diyorsun yani ben de buradayım... ...ne yapacağım şimdi... ...yani neresinde yer alacağım... Evet. ...şimdi böyle e, ciddi anlamda... ...kaygılarımız var ve... E, ...mesleğimizi işte seyirciye ulaştırmaktaki... E, ...ya da... ...milliyetimle yaşadığımız sorunların ötesinde... Burada e, kendi meslektaşlarımız arasındaki oluşan e, o artık global bir sorun evet, bunun adına evet, e, evet. bunun için e, çok ciddi ciddi e, lafımızı söylemek istiyoruz. Bu yüzden e, tiyatro gazetesi evet. e, çıkartalım Hı. dedik. Bir de şeyi e, e, dinleyicilerimize ulaştıralım. E, telefon numaralarını ve e-posta adresini e, i̇şte, tabii, web sayfası e, varsa onu... <gülüyor> Aderler ya w, w, çünkü evet. tiyatro sanatına özellikle çok duyarlıdır. Evet. Biliyorum siz de yıllardan beri hmm. burada hmm. emek veriyorsunuz. Tiyatrogazetesi.org hmm. e, web sayfamız. Hmm. E, işte mail adresimiz de e, tiyatrogazetesi@gmail.com. Hı hmm. hı. E, haberlerimizi e, buradan topluyoruz. Beraberinde çıkan eee er sayısı yani e, yeni sayı çıktığı zaman eski sayıyı PDF olarak hı, e, hı, hı. sayfamızda güzel, güzel. web sayfamızda yayınlıyoruz. Masumiyet nerede? Onu da anlat, şey yaparsanız hani e, mail adresi ya da ha, tabii, evet, telefonu evet. tabii, e, tabii, işte, e, tabii telefonumuzda zaten alan koduyla 0212 621 81 87 yani e, buna ulaşabilirler. Buradan şu an e, Özellikle e, devlet tiyatroları başta olmak üzere e, bölgedeki devlet tiyatroları. E, o bölgede tiyatro yapan insanlar e, her gün üç beş kişi arıyor. Dün Sivas Devlet Tiyatrosu'ndan arkadaşlar aradılar. E, gazete ellerine ulaşan kim varsa... Bravo. Ee, hepsi güzel. geri dönüyor ve e, evet e, böyle bir şeye ihtiyacınız vardı ne güzel bir şey yapmışsınız elinize sağlık lütfen e, devam ettirin diyorlar biz de diyoruz bulunduğunuz yerde ne kadar sahip çıkarsanız tabii, o, o kadar tabii devam canım. edecektir tabii ee, bu anlamda e, yani derler ya yani bizi izlemeye e, tanıyan dostlarımız zaten izlemeye devam ediyor izlesinler tiyatro gazetesi o anlamda e, çok önemli bir de tabi Maskara tiyatrosuna da aynı şekilde yani e, ulaşmak isteyen arkadaşlar e, işte, maskara.com'dan tabi çiftkeli maskara.com'dan e, onun bilgilerine sahnesine yaptığı oyunlara oradan da ulaşabilirler Çok güzel, çok güzel. Tiyatro gazetesi e, önemli olan başlamaktı. O zaten hı hı hı. çok daha kendini geliştirecektir i̇llaki, Yani illaki. o başlamasıyla birlikte artık gelen şeylerle, haberlerle, olaylarla Ve bir kesinlikle seyircinin elinin altındaki bir gazete olacaktır Abi Bu arada tabii fırsat olmuş, yüzeye yüze gelmişken Hocam sizden de yazı bekleriz Çok artık. mutlu olurum, şeref duyarım, evet. mutlu olurum Mutlu olurum hı. Sevgili dinleyicilerimiz, e, konuklarımızla söyleşimizi burada noktalıyoruz. Ama e, bir başka buluşmaya da kendilerinden söz almış oluyorum. E, Sayın Uygur oldu e, konuklarımızdan biri. E, çok teşekkür ederim Uygur Bey. Ben teşekkür ederim. Ayrıca e, bugünkü... Olan o eylemden de büyük bir keyif aldım. Umutlarım arttı. Oradaki eczacılar odasının etkinliğini de çok büyük bir kalabalık vardı. İzledim. Yani gazeteci olarak, yani bir vatandaş olarak hı hı, izledim. Hı hı. Onun için bu işi örgütleyenlere teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Umutlarım iyice arttı. Çok güzel. Bunlara, bu umutlara ihtiyacımız var ve sayın e, Nazif Uslu e, çok teşekkür ederim Nazif Can sağ ol katıldığınız için. Ben teşekkür ederim Ülkü Hocam. Hı. Ve Eczacı Celal Özel dostumuz e, çok teşekkür ediyorum Celal. Ben de teşekkür ederim hocam. E, sayenizde Maskara Tiyatrosu'nu eczacı arkadaşlarımla e, buluşturduğum için çok memnunum. Emeğinize sağlık herkesin. Biz dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz e, Önümüze hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere hoşçakalın. Sanat ve sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Ayvas.